Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz, bir Sanat ve Sanatçılar programına daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımız tiyatrodan, sinemaya, danstan, operaya, edebiyata uzanan bir program. Ve programımız konuklarını kabul ediyor, konuklarda, söyleşilerde bulunuyoruz. Bu haftaki konuklarımız İstanbul Eczacı Odası e, Üniversite Tiyatrı Eczacılık Fakültesi e, Tiyatrosu'nun e, koordinatörleri ve e, oyuncuları e, Sayın Eczacı Olcay Meşe e, ve Sayın Eczacı Semih Canan genç arkadaşlarımız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Teşekkürler Aynı zamanda arkadaşlar. şunu da belirtmekte yarar var. Söyleme sahip oyunu da ben yönetiyorum. Yani bu yüzden bir aile gibiyiz burada. Şimdi gençlik tiyatrolarından özel olarak da İstanbul Eczacı Odası Eczacılık Fakültesi Oyuncuları Tiyatrosu'ndan söz edeceğiz. Bu e, düşünce e, nasıl başladı e, Olca'yı? E, bu düşünce hocam daha önce zaten sizin yönetiminizdeki tiyatro oyunlarını e, takip ediyorduk. Hı hı. Açıkçası haberimiz vardı ama şimdi gençlik boyutunda da bir şeyler yapmaya karar verdik. E, bu Konuda işte bizim sosyal olarak eksikliklerimizin en başında işte müzik olsun, tiyatro, sanat diyelim toplu hı hı. bir ismiyle. Sanat konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz gençler olarak. Hem alan olarak hem imkan olarak. Hı hı. Ee, yani bunu izlemesi işte sinema olsun, tiyatro olsun belki biraz daha kolay geliyor insanlara. Ama iş oynama ve içerisinde bulunma boyutuna gelince tabii imkan yaratmak. <Gülüyor> Öğrencilere bunu e, sunmaya çalıştık biz de. Bu sene ben de biraz kendimden bahsedeyim. Evet. Ben de yeni mezunum zaten. 2010 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Ee, Gençlik komisyonu olarak çalışıyorduk biz zaten. İstanbul evet, Eczacı evet. Odası'nda tabii. Ama bu kadar profesyonel anlamda çalışmıyorduk açıkçası. Daha çok dergi... Geçen sene de zaten yine radyomuzda bir söyleşimiz olmuştu. Hı hı. Dergiyle yetinmeye çalıştık. Öğrencilerle birebir iletişim kurmaya çalıştık. Ama bunun ötesine gidemedik açıkçası. Hı hı. Bu sene dediğimiz gibi e, başta ilk aklımıza gelen tabii tiyatro oldu. Çok <gülüyor> ününü duyduk çünkü e, hem eczacılarımızdan hem izleyenlerden. E, bu imkanı yaratmak için böyle bir girişimde bulunalım dedik. Başkanımıza söyledik Sayın Semih Güngör'e. O da zaten siz ilk hocamıza yönlendirdi. Böylece bir güzel bir giriş yaptık. Şu anda da çok da memnunuz. Konuşacağız evet. zaten ileriki süreçte. Evet. Bu şekilde düşüncemiz böyle ortaya çıktı. Yani ne kadar güzel bir şey. Bir meslek kuruluşu ve Türkiye'de tek bir meslek kuruluşu şu anlamda hı hı. radyosu olan, kendi radyosu olan, çocuk tiyatrosu olan Eczacı tiyatrosu olan ve eczacılık fakültesi, gençlik tiyatrosu olan bir, e, Türkiye'de başka bir kuruluş yok. Kesinlikle. Öyle. Yani meslek anlamında söylüyorum. Hı -hı. Başka bir meslekten de yok. E, bu çok büyük başarı ve yönetimin sanata olan tutkusu ve insana yatırımı hakikaten Tabii. alkışlanacak bir olay. Kesinlikle ben de öyle. uzun yıllar danışmanlık Hı -hı. yaptım burada. Yani evveliyatını da biliyorum. Hı -hı. Hakikaten heyecan verici bir olay. Ne dersin Semihçin bu konuda? Yani Aslında söylenmesi gereken şeyin çoğunu Olcay söyledi. Yani dediği gibi bizim zaten Gençlik Komisyonu'nda çalışmaya başladığımız zamandan itibaren hep böyle yani daha iyisini yapmak üzere hı hı. yola çıktığımızda zaten hep birimize söylüyorduk. Dergi konusunda her sayıda daha iyi şeyler yapmaya çalıştık. Buna yerine ne katabiliriz? İşte dediğiniz gibi Eczacı Odası'nın bu bize sağladığı imkanları nasıl kullanabiliriz? Evet. Bunları... Öğrencileri nasıl bunlara dahi ona dahil edebiliriz Hı. diye düşündük. Ee, diğer taraftan tabii eczacılar yönelik de bu çalışmalar var. Bunların da farkındayız. Yani açıkçası bizim için biraz da bir önemli bir fırsat oldu eczacılar için ve e, çocuklar için böyle bir tiyatro çalışmasının yapılıyor olması. Ve e, sizin de sağ olun zaman ayırdınız e, bizimle böyle bir çalışma yapmak işte öğrencilerle. E, aslında bu fırsatı biz hani öğrencileri yaratıyoruz gibi görünüyor ama daha çok sizin de emeğinize böyle fırsat yaratmış bir oldu. Ortaklaşmacı bir şey tabii. Beni Hı -hı. heyecanlandıran e, tiyatroya katılan, gençlik tiyatrosuna katılan arkadaşlarımızın heyecanı. Hı -hı. Hakikaten bunu hep beraber Hı -hı. yaşıyoruz. Tabii, tabii. Yani iç içe yaşıyoruz. Bu kadar güzel bir heyecan. Çünkü bitirdiğimiz zaman iki saatin sonunda provayı... Ya bir iki sahne daha yapalım denmesi çok büyük Hı. bir göstergedir tiyatroda. Evet. Yoksa bir saat sonra ya başım ağrıyor ya da teyzem beni bekliyor diye izin Hı -hı. alıp gidenler olabilir. Ama Hı -hı. hiç böyle bir şeye tanık olmadık. inşallah bundan sonra da ümit ederim. Böyle devam ederiz. Hı -hı. Şimdi e, e, e, meslek kuruluşlarının sanata olan yaklaşımından, düşüncelerinizden söz edelim biraz Hı -hı. dinleyicilerimize. Şimdi niye meslek kuruluşu bir bir sanat alanına da yatırım yapsın? Çünkü bu bir soru değil. Hayır ben İlk düşüncemi isterim. söylemek için bir başlık attım. E, paylaşmak için. E, bu insana yatırımdır. Yani bir belediye nasıl ki sadece yol, kanalizasyon, fırınla ilgili hı hı. sorunları işte havalandırmayla ilgili sorunları üstlenmekle yetin, yetinmemesi yetinmemesi gerekirse e, aynı zamanda çünkü e, halkın ihtiyacı olan sanatı da karşılaması gerekir. Kültürel yatırımları da karşılaması gerekir. Bakın e, aklıma burada şu geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda e, Almanya yerle biri olmuştu biliyorsunuz. Hı hı. Taş taş üzerinde kalmamıştı. İlk bir hastane yapımına başlamış, ikincisi de aynı anda bir tiyatro inşaatına. Ne hı hı. kadar ilginç değil mi? Kesinlikle. Öyle. İnsanlar biliyor ki tamam sağlık elbette ki en başta gelen bir şey hı hı. ama tiyatro da o tedavinin savaşın yıkıcı izlerini tamir etmede çok önemli bir işlevi üstleniyor aklıma geldi. Evet yani Kesinlikle ne evet. diyoruz şimdi özgürce yani kuruluşların sadece meslek Hı -hı. Kuruluşların da değil ben de bir Hı -hı. iki cümle söyleyeyim Tabii. şimdi yani ben eczacı olduğum için ve bu odada bir üye olduğum için söylemek istiyorum daha çok meslek olarak bizim toplumdan yani halkla daha iç içeyiz insanlarla, evet. hastalarla daha yakın temas evet. kuruyoruz. Yani bu bir devlet memuru veya işte izole edilmiş çalışanlardan ziyade tam tersi bizim bir liderlik rolümüz var evet. her konuda. İnsanların gelip danıştığı bir Yerimiz, mekanımız var eczane. Şimdi tabii sadece ilaç hizmeti sunmuyoruz biz onlara. Tabii. Yeri geliyor ailesiyle kavgalı bir şekilde gelebiliyor. Kocasından ayrılmış olabiliyor. Tam tersi. Yani o kadar çok çeşitli şeylerle karşılabiliyor ki bu evet, meslekte. Evet, evet. Şimdi bunun yanında peki sanat ne? Siz de biraz önce söylediniz. Yani... İnsanın ruhunun da hastalığı vardır. Sadece bedenen hasta değiliz biz. Ruhun bu aşikardır zaten. En temel ilacı da sanattır. İşte müzik, tiyatro. Çünkü öyle bir yerde yaşıyoruz ki ve süreçte. Her geçen gün her şey üzerimize üzerimize geliyor. Evet. Ben çok insandan duydum. Yani ne kadar alakalı alakasız tartışılır ama... Bir müzik dinlediğinde, bir tiyatro oyunu seyrettiğinde her şey bitiyor benim için. Uzaklaşıyorum her şeyden, kafam rahatlıyor Bu çok önemli bir şeydir. Tabi. Şimdi neden meslek kuruluşların buna önem vermesi lazım? Her geçen gün sanallaşıyor hayatımız. İnsanlar karşılıklı oturmaktan uzaklaşıyor. Peki işte biraz önce dedik liderleriyiz. Yani sonuçta toplumun örnek gösterdiği insanlar var meslek kuruluşlarında. Onların da yol çizme alanı. E, Diğer insanlara işte yakınlarına hastalarına diyoruz yine öyle bir profilleri var. O yüzden meslek kuruluşlarının hem yol gösterici anlamda hem de gerçekten değer vermesi çünkü dediğimiz gibi... Belirli bir bilince sahip olan insanların her konuda herkese az da olsa fikirlerini sunması lazım. Bu yüzden en önemlisi yol gösterici olduğundan dolayı ben önem vermesini özellikle istiyorum meslek kuruluşlarının. Evet Semihcim sen ne düşünüyorsun bu konuda? Acaba? Yani <gülüyor> tabii ki sanatın e, günümüzde yani farklı akımların savunucuları var Tamam ama ben şöyle bakıyorum sanatı Gerçeğin yansıtılması olarak görüyorum, toplumun baynası olarak görüyorum. Hani bir dönemde hakikaten insanlar tiyatroya gittiklerinde orada e, mevcut rejimin eleştirisini, belki o e, işte krallıkta yönetiliyorsa krallıkta dönen e, olayları halkın aslında onun uzağında olduğu olayları gözlemleyebiliyorlardı ve bunlar haberdar oluyorlardı ve bu nedenle yerine göre bu tiyatroların müdahale ediliyordu yasaklanıyordu evet. medya dönemlerde. Şimdi bu yüzden ki günümüzde de aslında yani bence gerçeğe ulaşmak o kadar e, kolay değil çünkü yanıltıcı çok fazla faktör var. Yani medya e, yanlış haberler veriyor. Olayları çarpıtarak gösterebiliyor. Ve bu konuda sanatçı duyarlılığına ihtiyacımız var. Gerçekten. Özellikle şu dönemde çok ihtiyacımız var. Ve yani bizim e, seçtiğimiz oyunda da ya da hani sizin yazdığınız oyunlarda da idare ki böyledir. Yani Belki de sanatçının hissettiği duyarlılığı Diğer insanlar o kadar hissetmiyor Ve insanlar hani okumak da e, Tabi bunda gerekli bir faktör ama Birebir o olayı o karakteri gördüğü zaman Özellikle tiyatroda Evet yani bunu ben de gözlemliyorum Böyle bir şey var diyebiliyor Ve belki daha kalıcı etkili olabiliyor Onun dışında Yani sanatın bir araya getirmesi insanları da benim için çok önemli bir faktör Değeri açısından Dediğiniz gibi bizim her hafta yaptığımız çalışmalarda öğrencilerin bir araya geliyor olması, birbirini tanımayan insanların bir araya geldikten sonra sır tiyatro aracılığıyla bir şeyler Değil paylaşarak mi? keyif alıyor olması bizi de keyiflendiriyor dediğiniz gibi. Yani tabii ki bunu bir meslek odasının faaleti olarak düşünürsek meslek odası tabii ki belki hani isminde anlaşılacağı gibi mesleki kaygılarla yola çıkmış olabilir ama... Bir taraftan e, hani eczacodasına iyi olan İstanbul'daki ya da diğer eczacodularında düşünürsek, yani binlerce eczacı düşünürsek, onlara sadece meslekle ilgili bilgi vermek dışında, onları e, ister istemez, yani doğru yöne doğru yönlendirmesi de gerekebilir. Ya da onlara hani şu bugün sanat konusunda hem hani e, eğitim olarak da üretim olarak da ulaşılabili çok kolay değil. O yüzden yani böyle bir fırsat yarat yaratması gerekiyor. Dediğiniz gibi bunu yapan belki de yazar, yani bir meslek odası yok. Bu yüzden de gerçekten çok değerli. Evet bir model yani değil mi? Bir model gerçekten. Evet. Şimdi düşünün bir eczacı tiyatromuz. Eczacıların e, oyuncu olarak yer aldığı tiyatromuz. Bu sene 13. yılında. Evet. Ve hemen hemen çekirdek kadro <gülüyor> yanına e, başka e, arkadaşları besledi. Almayı e, ivme kazandırdı. Yeni arkadaşlarımızın gelmesi ivme kazandırdı. <gülüyor> Ve gerçekten e, şimdi 30 kişiye yakın bir ekibiz. Evet. Ve e, yani e, kalabalık bir oyun olduğu halde müracaatlar var. Yani nasıl yapalım da öbür arkadaşlarımızı geri göndermeyelim diye düşünüyoruz. Ve ayrıca 3. E, yılda çocuk tiyatromuz, eczacı çocukları ya da yakınlarının çocuklarının yer aldığı tiyatromuz. Şimdi bu eczacı tiyatromuzda biz e, 12 yıl turne yaptık. Kırklar eline gittik, Samsun'a gittik, Kayseri'ye gittik, İzmir'e gittik. Yani e, oradaki eczacılara da ulaştık. Ve hiçbiri, hepsinde full oynadık. 2-3 seans. Mesela 40'lar oynadığımız zaman ikinci perdenin başında e, e, geçen sene birden bire elektrikler söndü. Bekledik bekledik yarım saat. E, e, aynı zamanda bizim oyuncularımız Türk, e, Eczacı Odası Türk Hı -hı. Sanat Müziği topluluğunda da yer alan birkaç Hı -hı. arkadaşımız var. Bunlar karanlıkta şarkı söyleyince Herkes yani hayretler <gülüyor> içinde kaldı. Çok da hoşlarına gitti. Bir de baktılar profesyonel bunlar. Kesinlikle Çok eğitilmiş öyle. ses. Filan. Sonra elektrikler gelmeyince inanın seyirciler cep telefonundan ışıkları sahneye tuttular. Ve bizim arkadaşlarımız ikinci perdeyi de bitirdi. Yani bu da heyecanlı o, bir şey. Kesinlikle evet. öyle. Hem o bilinci aşılamış oldular. <gülüyor> hem de yani o moral bozukluğu yerine sanatın verdiği o birlikteliği. Empoze ettiler en azından. Umarım biz de yaşarız 13. senelerimizi hocam. İnşallah. Genç öğrencilerle tabii ki, beraber. Tabii ki. Yani bu model olarak da benim hemen şunu çağrıştırdı bana. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları aşağı yukarı 10 yıl 15 yıl çok önemli bir işlev üstlenmişti. Benim dediğim 15 yıl öncesi için diyorum. Ve daha öncesinden daha öncesinden genci erkanlar, Mehmet Akanlar hep onalardan yetişmiş gelmişlerdi. Düşünün şimdi 50. sanat yılını Tabii. kutluyor. Yani ne kadar mükemmel bir şey. Kesinlikle. Değil mi? Hep yani okul üniversite tiyatrosu. Bir amatör Hı. tiyatro fakat o kadar ciddi işlerini yapmışlar ki müthiş sanatçılar yetişti orada. Müzisyenler yetişti. Kesinlikle değil mi? öyle hocam. İşte bu dönemde bu yıllarda biraz da onun acısını çekiyoruz galiba. Yani işte biraz önce de konuştuklarımla aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama işte öğrencilerin biraz daha duyarsızlaştığı, işte sanata, işte ya yani ister istemez siyasete geri planda baktığı bir dönemdeyiz ve bizim amacımız biraz da onu söyleyeyim yani Semih de söyledi biraz önce İnsanlar sadece işte tiyatro oynasın diye değil. Onun bilincine varsın, bravo, bravo. tiyatronun bilincine varsın. Siz zaten tiyatro öncesinde bir kere bir açıklama yapmıştınız antik e, hı, hı. döneme ait. O kadar hoşlarına gitmiş ki öğrencilerin. Yani bu bile onlara işte duyarsız kesim dediğimiz birkaç kişi hı. yayılsa bile o kadar mükemmel işlere imza atacağız ki. Böyle böyle yayılarak bir sosyal bilinci, bir işte sanat diyoruz yine sanat bilincini ve birliktelik bilincini tabii, uyandırmak tabii. için bizim için önemli hem amaç hem araç oldu. Çok Tiyatro, güzel çok arabanızı. çok güzel ifade ettiniz doğrusu. Buna bütün yüreğimle katılıyorum. O insanları dediğiniz gibi böyle yan yana getirmek artık kolay Kesinlikle, değil. Hı -hı. Ve demin ki bir güzel cümle daha vardı. Yani çok sanal yaşamaya başladık. Çok sanal yaşamaya Hı -hı. başladık. Ve yani iletişim artık yüz yüze olan iletişim, Hı -hı. dokunmayla olan iletişim değil tamamen artık sanal ortamda gerçekleşen Yalanlarla iletişim. Evet, yani kandırmalarla ne Değil ki? mi ki? Yani bir de insanoğlu bütün bu e, görsel kaosun içerisinde Hı -hı. öbür dört duyusunu kaybetmekle yüz yüze kaldı. Ben bunun üzerine epey de bir yazı yazdım. Her şey görsel. Geçek Ve mi? görsel olunca da şöyle bir tehlike var kuşkusuz. Gördüğün doğrudur. Hı -hı. Ya da benim sana gösterdiğim doğrudur. Böylece Hı -hı. büyük bir Hı -hı. birader var tepede olur. <gülüyor> biz de o biraderin yönettiği koyunlar olma haline geliriz. Aynen, Türkiye için diyorum. Onu evet. Aynen. Öbür artık dokunma duyusuna, işitme duyusuna, efendime söyleyeyim diğer dört duyuya ihtiyaç duymaz hale geldik. Çok ilginç bir şey safa bu. Oysa insan beş duyuyla insandır. İşte bu birlikteliği, bu e, yeni dünyalara kapılar açmayı ancak yan yana gelmek ve beraber ortak üretimde ki bu sanat olunca çok daha mükemmel Tabii bulunmakla ancak gerçekleşebilir. Buna katılıyorum. Ne dersin Semih konularda? Ben e, bu sanallıktan ve e, görüneni ardındakine çok e, insanların önem vermemesinden e, başlayarak bunu bir yere götürmeye çalışayım. Yani gerçekten ...yani günümüz gençliğini diyeceğim artık... ...yani ben kendimi o kadar genç olarak görüyorum... ...yine genç sayılsam da... ...yani çocukların e, vakit geçirme şeklinde baktığımızda... ...hakikaten sürekli bilgisayar başında... ...internetten elde edilen bilgilerle... ...ve kısa haberlerle... ...kısa bilgilerle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar... ...ve e, hani bir dönem... ...insanlar ansiklopeti karıştırırken... ...kütüphanelerde evet. vakit geçirerek bilgiye ulaşmaya çalışırken... ...şimdi hep bir kolaycılık var... ...yani biraz da bununla alakalı... ...insanlar belki de görünene inanmak istiyorlar... ...daha kolay olduğu için... Ee, ve sanallığın getirdiği şöyle bir şey var. İnsanlar oturduğu yerden bilgiye ulaşmak istiyorlar. Ve e, hani bakıyoruz mesela hani önceden sanat daha sanatsal açıdan bu işin eleştirmenleri tarafından eleştirilirken bugün baktığınızda sadece kişideki başarısı bir kriter olarak ele alınıyor. Çok doğru. Ee, ve hani siz bunu daha ciddi bir şekilde ele almaya çalıştığınızda da sanki e, insanların genelin beğenisini küçümsüyor musunuz gibi yaklaşılıyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Yani bu çok dikkatimi çekiyor. E, o yüzden hani e, sanatta olsun yani birçok şeyde olduğu gibi sanatta da aslında emeğin e, ön plan yani emeğin sonucu elde edilen bir şey olması lazım. Gene üretiminde. Çünkü hani sadece aklınıza gelen bir şeyi e, paylaşmak sanat değildir. Yani sadece aklınıza gelen bir şey yazdığınızda ya da onu insanlara gösterdiğinizde bu sanat demek değildir. Çünkü daha önce de söylenmiştir belki. Biraz da söylenmiş olan olmayanı söylemeye çalışmak, söylenmiş olan üstüne bir şey eklemeye çalışmak gerekiyor. Bu nedenle ben bu kolaycılığa, insanların görünene çabuk kalmasına karşıyım ve bunu eleştiriyorum. Çünkü bakıyorsunuz hani bugün televizyon en belki de kuvvetli, hani gerçi bilgisayara doğru bir kayış var ama televizyon son zamanlardaki en kuvvetli medya aracı olduğu için yani bir günde insanlar meşhur olabiliyorlar. Bir günde kendilerini sanatçı diyebiliyorlar. Evet. Ya bu gerçekten çok rahatsız edici. Ve bu açıdan da baktığımızda biz e, belki de yapmaya çalıştığımız şey belki bir oyun için yani 5-6 ay emek verilerek eee hani şeyler ortaya koymaya çalışmamız her aşamasında olması gerektiği gibi yapmaya çalışmamız, kolaycılıktan kaçmamız Bak yaptığımız şeyi ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. ki böyle de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi o bilgisayar konusunda söz ederken şu aklıma geldi ki kendisi de bizim radyomuza konuk olmuştu. Şair yazar Yüksel Pazarkaya. Değil mi? Suatçiğim hatırlarsın. Çok değerli bir yazarımız, şairimizdir biliyorsunuz. Almanya Köln radyo'sunda uzun yıllar ettörlük yapmıştır, etmişti. Şimdi Bocca'da da yaşıyor ve Çanakkale Üniversitesi'nde derse gidiyor. Yani bilgisayar konusu geçince dedi ki ya inanamıyorum. Ödev veriyorum. Bilgisayar çıktı sağlıyorlar fakat üzerindeki o hani hangi kanaldan alınmış yazıları vardır ya onu bile evet. makasla kesmeye tenezzül etmiyorlar diyor. Yani ne ödevi bu oradan indirmiş kançalamış üzerinde ne hangi şeyde siteden aldığı yazılıyor yani kağıda çıkıyor ya. orayı diyor bile makasla kesmemiştir. Okumamıştır muhtemelen. Muhtemelen okumamıştır başlık bulmuştur ya. Evet. Ben hı hı. lafınızı kesin hı hı. ama Yok, hayır, bu, e, mesela Semih'in söylediği söze birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Bir de dergimiz var bizim bu insanların hı hı. işte üretimden uzaklaştığı, araştırmadan uzaklaştığı günlerde çıkardığımız bir dergi. Okuduğum kitaplarda Türkiye'de işte 40'lardan sonraki dönemde tabii 70'ler, 80'ler de buna dahil üniversitelerde dergi yarışı var. Değil yani mi? o fakültenin dergisi bilmem bu üniversitenin dergisi bir dergi yarışı var. Bir görsellik dedik biraz önce. İşte sinema girdi günümüze çok güzel bir yine tabii, iletişim tabii. aracı tabii bizim için. Ee, daha sonra işte medyanın zenginleşmesi, televizyon programlarının kanallarının zenginleşmesi. Ne yazık ki bu iletişimde yazılı iletişimde en azından bir eksiklik yarattı bizde. Çok doğru. Tabii zamanla işte... Politikalar da buna yönelikte elbette. Üretime engel politikalar. Ee, dediğim gibi 80'lerde, 70'lerde bu dergi yarışından günümüzde hiç şeyi kalmadı Yaşarık. Kırıntısı bile kalmadı ya, artık ya. biz dergimizde biraz da bunu yaratmaya başladık önceleri ilk dergimizde ilk sayılarımızda Hı -hı. daha çok mesleki işte gel gitler sıkıntı işte öğrencileri biraz daha bilinçlendirme konusundaydı ve zaman geçtikçe biz de bu işin içinde yoğrulmaya başladık okuduğumuz yazıları işte düşüncelerimizi neden paylaşmayalım dedik Çünkü Hı -hı. paylaştığımız çok az nokta var derken böyle bir dergi işine giriştik Ardı bizim çok güzel, için. Harika. Ama şu anda geldiğimiz noktayı söyleyeyim size. Hı hı. Geldiğimiz nokta akın akın insanların bu bilgisayar ödevlerinden ziyade kes yapıştır <gülüyor> bizim mantığımızla. Ee, kes yapıştırdan ziyade kitapları açıp okuma, belki kütüphanelere gitme. Ee, yine internetten de araştırılıyor Elbette tabii. yani tabii. çok kolay bir e, bilgi yolu bir derleyip toparlayıp üretime geçti insanlar ve şu anda son sayımıza hazırlanıyoruz Genç Hava'nın 6. sayısına. İnanılmaz güzel yazılar var. Çok kendi güzel. cümleleri kendi yorumları. Çok sevindim doğrusu. Kesinlikle bizim için önemli bir nokta bu. Ee, insanlara yani tabi yazı her şekilde yazılır. Yazan insan 10 yazı da gönderir. Önemli olan derginin çıkması değil bizim için. Yine da. söylüyoruz önemli olan yani insanları e, hadi gelin şunu yapın demek değil. Onların isteğiyle. Şu anda Dediğim gibi geldiğimiz nokta insanların işte bir yazı yazdım yayınlar mısınız dergide demesi e, bizim bu işte üçüncü yılımız semihli öğrencilik gençlik komisyonu olarak adeta heyecan oldu çok bizim iyi için. anlıyorum harika o harika. yüzden dediğim gibi yani bu e, sanal çağda kes yapıştırdan ziyade okuyup anlama ve onun üzerine yorum katma gerçekten zor bir iş çok zor bir iş 70'lerin dergilerini şu anda yakalamak için en azından bizim bir adımımız söz konusu Ve ben bir şey daha paylaşmak istiyorum bizim sürekli mesleki olarak da birebir e, görüştüğümüz grup var e, tıp Öğrencileri Onlar da bizim dergimizden çok etkilenip Şu anda onun hazırlıklarına giriştiler Benim güzel. için mükemmel bir değil durum mi? bu değil Onlara bunun değil yolunu mi? göstermek Sağlamak O yüzden bilmiyorum belki mütevazi davranamayacağım Bu konuda ama Hiç Güzel gerek. işler için adım attığımızı düşünüyorum Dergide bunun bir parçası evet. Ve bu şunu istedim. da gösteriyor değil mi Yani sadece bu alanda değil Yani hemen hemen tüm alanlarda Yani çaba İnanmak ve çalışmak o, o çabayı göstermek, hı hı. o alanda çalışmak, üretimde bulunmak bir model yaratabiliyor ve bunu sonucunu alabiliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi geçen programda da bu vesileyle söylemiştim, e, belgesel yapılmıştır üzerine ve e, yani aşağı yukarı dünyanın tanıdığı be, e, şeye geçmiş, bibliografiyalara geçmiş bir adamcağızdır. Eşekli kütüphane derlerdi hatırlarsınız. Adamcağız. A, e, Dağ köylerine, eşe kitaplar yüklüyor, köylere dağıtıyor, gönüllü yapıyor bunu. Sonra gidiyor kitapları topluyor öbür köye. Yani inanılmaz bir okuyucu kitlesi yaratmış dağ köylerinde. Evet. Yani okuma, belki de okuma yazma öğrenenler oldu o vesileyle. illaki ki <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> yani bir çaba, oysa gülmüşlerdi ilk önce. Ya köyde işi gücü yok da senin kitabını mı okuyacak? <gülüyor> Ama adam bunu onlarca yıl sürdürdü. Belki 20 yıl, 30 yıl sürdürmüş. Ve belgesel yapmış. Şimdi aklım o geldi doğrusu. Çok doğru bir tespit yani o konuda. Çünkü bir de şu var hocam. Yani insanlar uzaklaşmış evet. Bazı şeylerin farkında değil. Ama biz de insanları kendi haline bırakmamalıyız. Tiyatroyla bunu yaptık. Tiyatroda e, gelen arkadaşlarımızı görüyorsunuz zaten evet. siz de. Hepsi ben amatörüm nasıl oynayabilirim? Ben amatörüm bu işi başaramam şeklinde geldiler. Ve biz onlardan bir kıvılcım. ...gördük diyelim... ...yani ileride kendi için hem özgüven... ...hem gerçekten ismini duyabilecek... ...çok iyi bir e, tiyatrocu olabilir... ...dergide de yine aynı şekilde... ...yani onlarda bir şey var... ...biz... Toplumun ileri gelenleri olarak hı hı. adlandıralım kendimizi. Bazı şeylerin farkındayız çünkü bizim görevimiz onları belki de ortaya çıkarmak. Onların o çabayla elde ettiği üretimin verdiği heyecanı Bravo. ortaya çıkarmak. Hı. Sanatı ortaya çıkarmak. Belki de küçük bir görevdir ama ileride hiç düşünemediğimiz noktalara getirebilir bizi. Kesinlikle. Çabamız bu şu anda. Kesinlikle. Yani çocuk tiyatrosuna başlarken ben velilere şunu söyledim. Bakın dedim. Ee, birinci yılda daha. Ümit ederim ki dedim bu, bu sürecek. Üçüncü ile beşinci ile ulaşacağız. Bu sene söylemiştim. Üçüncü yıldayız. Çocukların dedim matematiği, Türkçesi falan zaten gelişecektir. Fakat matematiği de gelişecektir. Ya bu ilk önce düşünemediler. Yani şimdi tiyatronun ne alakası var matematikte? Şimdi üçüncü yılda diyorlar ki vallahi doğru. <gülüyor> Çocukların matematiği geçti. Çünkü sanat, sanat da bir matematiktir. Yazı da bir <gülüyor> matematiktir. <gülüyor> gibi ama bunu bilinçli biçimde yapıldığı sıra bir sonuç alabiliyorsunuz demek ki. Bu tiyatronun bütün alanları için söz konusu. Nedirsin Semih? Ya kesinlikle zaten hani sayısı zeka bizim bugün e, hani gene görünen ve ardındakine belki bir gönderme olacak ama hani ezberleyip formül uygulamak değil sadece. Aslında yorum getirmek, yani eldekiler eldikilerle bir şey yapmaya çalışmak. Hakikaten yani tiyatro örneğinde bu çok belirgin aslında. Hani siz bir insanı e, belki yani taklit edebilirsiniz. Ama taklit etmeniz için de onu önce gözlemlemeniz onun yani o ön plana çıkan Değil mi? O da bir özelliklerini emek evet, istiyor, yani, yani. istiyor. yani Ve onu kendi hareketlerinizle siz e, yansıtacaksınız ya da başka birine yansıtıracaksınız. Yani bu işte düşünmeyi, fikir yürütmeyi gerektiriyor. Hı hı. Matematikte aynı böyle bir şey. Yani bir insana formül, tek formül vererek bütün e, problemleri çözmesini zaten bekleyemezsiniz. Ki şöyle de oluyor. Hani günümüz çocuklarının yani e, nispeten eski göre daha e, az başarılı olduğu söyleniyor. Hani sınavlarda bu örnek çok karşımıza geliyor. Neden? Çünkü hep böyle bir ezberleyip değil mi? O formülü her şeyi uygulamaya çalışmak. Bravo. Muhakeme gücüyle Kesinlikle. üretimden geri dur durdurmuş eğitim. Evet. Yani evet. Bu, bu çok önemli bir nokta bence hakikaten. Yani İnsanları böyle ardarda arda, yani liste şeklinde sanki formüller verip o formülleri yerine geldiği yer gelince uygulamaya çalışıyorlar. Yani buna öyle bir şey gerek olmamalı aslında Yani fikir yürütmeyi nasıl fikir yürüteceği Nasıl yorumlayacağı öğretilmeli Ama maalesef Yani belki bunu 80 dönemini Yani burada bir şey olarak Almak gerekiyor aslında bir dönem noktası olarak Almak gerekiyor o hani hem kolaycılığın Yayılması çünkü o hani köşeye dönme Mantığının da o dönemden sonra yayılıyor Olması aynı şekilde eğitimi de Yozlaştırdı. Eğitim yozlaşınca Eğitimciler ve onlardan eğitim alan Öğrenciler de Değil mi? yozlaşmış oldu Değil mi? Ya Çünkü yani bakıyorsunuz yani Bir dönemin yani bu Çağdaş Edebiyat e, Denilen eserler yani Hakikaten 60'lar, 70'lerde çıkan daha çok Değil mi? Edebiyat eserler. Yani günümüzde öyle bir şey yok Kolaycı akımlar e, Billboardlarda reklamlar Tam sayfa e, gazetede reklamlar O zaman 50 bin satan bakıyorum Herkes otobüste elinde Yani, hı hı. yani yani bunu açıkça söylemek isterim, isim vermeyeceğim kuşkusuz. O kitaplarda, çünkü karşı olunan şeyleri de tanımalıyız. Kesinlikle e, Kitapla O romanlardan bir tanesini aldım, inadında böyle zorla da olsa 80-100 sayfa okudum. Yani bunu utanmıyorum söylemekten, tam tersini övünüyorum. Kimse de yanlış anlamasın, eyleme pozitif baktığım anlamda değil. Kitabı yırttım ki başkasının eline geçmesin. Yani yazık olur diye. Vallahi kurtarmak için yırttım ki <gülüyor> hayatta hiç kitap yırt, yırtmak diye bir şey olamaz. Ben bir yazarım. <gülüyor> evet ama böyle, böyle bir hale geldi. Sonra şunu hatırladım. <gülüyor> Lisedeyken bir kitapçımız vardı. Sonra Kırtasiye'ye döndü falan. Bizden biraz büyüktü. Sırf ansiklopede okurdu. Yani A harfinden başlıyor. Z'ye kadar her gün okurdu. <gülüyor> Yahu dedim Yalçın abi iyi güzel de. Yani bu ne işe yarayacak? Yani ne olacak yani? A'dan her gün 5'er sayfa, 6'er sayfa okuyor. Kaçıncı cilde geldi bilmiyorum ama <gülüyor> rahmetli oldu. Bilmem Z'yi bitirmiş mi? Yani hatim indirmiş miydi bilmiyorum. Fakat bu ne işe yarar? Yani hayata üretime dönük bir şey değilse Kesinlikle. bu bilgiyi ne yapacağım ben A'dan Z'ye? Hem üretime hmm. hem paylaşıma yönelik bir şey değilse ki doğru söylüyorsun. Şimdi Olcacığım ee, sen bize bu seneki e, oyunumuzu Dinleyicilerimize evet, tanıttık. Bahsedelim lütfen. birazcık. Evet. Bu sene tabii Ülkü hocamızın <gülüyor> tercihiydi. Biz de çok memnun karşıladık bunu. E, Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım oyunu. E, zaten eczacılarımız daha önce bunu oynamışlar her defasında. E, bir kere daha oynasam yine bıkmam <gülüyor> şeklinde geri dönüşler oldu bize. Evet. Çok keyifli bir oyun, çok güzel, düşündüren, eğlendiren. Yani özellikle genç arkadaşlarımızı tiyatroyu sevdirme Değil anlamında mi? diyelim gerçekten güzel bir tercihti naçizane görüşüm benim. Ben de bu e, tiyatroda bir parça yer almak istedim. E, hocamız da kırmadı tabii beni. Burada e, anlatan rolünü üstlendim ben. Şimdi onun e, hemen sayfayı görüyorum buradan. O, senin e, oynadığın bir rol olacak zaten. Evet. Onu dinleyicilerimize bir başlangıç bölüm hemen. Tabii İlk giriş. Onu bir sunalım istersen. Memnuniyetle hocam. Merhaba millet. Merhaba dostlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bizleri memnun ettiniz. Şimdi yüksek müsaadelerinizle sizlere bu akşam burada... Bir ders ibret sunmak isteriz. Acayip bir kıssadır bu. Örnek talebe, Uysal kanlı, Gönüllü asker, Dürüst vergi mükellefi, Modern vatandaş, Vicdani Yurda Kuler'in, Bir baştan sona, Bütün bir hayat hikayesi. Buyurun baylar, bayanlar, Asker çocuk 5 lira, Başı bozuk 10 lira. Vicdani Yurda Kuler, Şu fani dünyaya, ve dahi çok sevgili yurduna masum gözlerini. İşte böyle bir günde, burada, şu cumbalı evde açtı. Aynı ayın aynı günü. Karşılıkı köşkte Firuz'un oğlu Efruz doğdu. Sokağın adı o tarihte Fehim Paşa sokağı. Fehim Paşa belki bilirsiniz. Abdülhamit'in jurnalcısı, sırdaşı. İki bebek kulağının zarına vuran ilk sesler. Şu çizme sesleri oldu Değişti daha o hafta Sokağın adı 10 Temmuz sokağı 10 Temmuz malum haliniz Hürriyetin ilanı Vicdaninin anası iğne iplik Doğumdan 3 ay sonra Ecel geldi yetişti Efruz'ınki kadana Doğum ona yaradı İnadına gelişti Efruz daha o günden Besli sütü alıştı Vicdaninin sütüne çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür canım, ederim. Evet. Teşekkür ederim. Çok çok güzel de sunum var. Sunum oldu doğrusu. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sanat ve sanatçılar programında birlikte olduk. E, bu haftaki konuklarımız e, Sayın Eczacı Olcay Meşe ve e, Sayın Eczacı Semih Canan idi. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum katılımınızdan Biz dolayı. Çok Bizden teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Müzik Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz